Elhamdülillah Şimdi bir arkadaş bir soru geldi Diyor ki e, Ben adak tutmuyorum Ama bir işim oldu Güzel bir e, Yani bir güzel işim e, bir, bir umid ettirim bir şey Allah subhanahu Taala bana ikram etti Bunun karşılığı bir kurban kesiyorum Allah rızası için fakir fukarya dağıtırım Bu caiz mi olur mu Adaka girer mi girmez mi e, Yani bu Böyle bir ibadet var mı Evet arkadaşlar bu konu bu soru güzel sorudur bir mahsuru yoktur bu olur böyle bir şey olur yani ben geldim Allah'u subhanahu teala'ya bir güzel işim oldu bir işe kabul edildim yani bir umudum oldu yani bir yerden para geldi bana ticaretim oldu bunun karşılığı yani evladım oldu yani evladım başarılı oldu bunun karşılığı Allah'a ne yapacağım ibadet yapacağım ilk ibadet nedir ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun Ha? Hatta ne var? Ee, şükür sücdesi var. Şükür sücdesi nedir arkadaşlar? fıkı? Mesela ben bir haber aldım. Ne haber aldım? Ah dediler, tağut buş öldü. Bu güzel bir haberdir. Bir musulmanı sevdiren bir haberdir. Ne yaparım? Hemen yani ya Rabbi elimi kaldırıp şükretmekten bunun zirveti nedir? Bu ibadetin en zirveti nedir? Ondan daha güzel ibadet, daha üstün bir ibadet yoktur. Hemen olduğun yerde, sokaktasın, ceddedesin... Bakçadasın, evindesin, dairendesin, iş yerindesin, hemen sücdeye kapanırsın. Hemen ayakkabınla, her şeyle olur, ebdestsiz de olur, sücdeye kapanırsın. Sübhane Rabbi'el a'la diyersin, Elhamdülillahi Rabbi, ne dersen de. Türk cesele, Arap cesele, İngiliz cesele, ne ile dua edersen olur. Ne diyersin? Şükür olsun bizi bu tağuttan kurtardın. Yen güzel bir haber geldi e, tam tersine. Bir bir, bir bir mümin adam başa geçti diyelim. Yen yani başka <gülüyor> sayre meseleler, güzel haberler. Bunlarda ne yaparsın? Süzüç şükrü yapacaksın. Buna ebdest gerekmez. Kible gerekmez. Kibleye şart değil. Kibleye yönelsin. Süzüç şükrü her tarafa olur. Hiçbir mahzuru yoktur. ebdessiz de olur. Anlatabildim mi? Bu nedir? Bu ibadet var sünnette. Onun yanında... Mesela ben sevincimden geldim, her çeşe çay ısmarladım. Yani her çeşe yemek ısmarladım. Neyi ismalladım ısmarladım, ne Niye sevindim? Allah dini için sevindim. Ha? Yani Allah dini için değil. Benim mesela bir ticaretimde ne oldu? Ee, çar geldi. Ben sevindim, sevindiğim için Allah'a şükür için fakir fukara yemek dağıttım. Bu ibadet sayılır mı, sayılır. Ama bunu din, din emretmiş mi? Ha, zatiyle emretmemiş ama öyle kaideler var ki bu, bu da olarak kıyasan oluyor, güzeldir. Bunun karşılığı ne var? Ecir var. İşte bu arkadaş soruyor. Diyor, "Bam da bir kurban çastım. E aynandır. Çi yemek dağıttın, çi kurban kestin. Kan döktün Allah rızası için. Aslında kan dökmek nedir? Allahu Teala ne diyor? Siz kestiğiniz kurbanın ne eti, ne suyu Allahu Teala'ya vasıl olmaz. Neyi vasıl olur? Tekuva. Ne için kestiniz onu? Niyetiniz vasıl olur Allah-u Teala'ya. allah, Teala, allah Teala ihtiyacı yoktur sizin kurbanınıza. Ama neyine eze ihtiyacı var? allah Teala'nın ihtiyacı da yoktur haşe ve Sizin için yani. Neye, neye varar Allah-u Teala'ya? Razı olur ondan. Ee, takvanız ihlasınız. Kimi için kestiniz bunu? Allah rızası için kesmişsen bunu eyvallah kabul olur. Bir mahsuru yoktur bunda. Bu adaka cirmez arkadaşlar. Adak nedir? Nedir adak? Ben diyorum ya Rabbi benim bu işim olsa bu ticaretten bunu kazansam. Yan çocuğum başarılı olsa yan filan tagut çökse. Ben ne yaparım? Senin için bir kurban keserim. O bil fiil o murazın oldu. Yerine geldi tahakkuk buldu. Sen ne yapacaksın? Bir kurban keseceksin. Kesmesen ne olur? Sen Allah'ın üzerine olan vacibi yapmadın. Bunun karşılığında ateş var. Senin için. Bunun karşılığında cehenneme girip cahir cahir yanacaksın. Onun karşılığında. Çünkü Allah'ın üzerine sen bir şeyi vacip ettin. Söz verdin Rabbil aleme, tutmadın. Eydir İslamiyet'te bu adakın hükmüdür. Şiklidir hükmüdür. İslamiyet buna cevaz vermiş mi? Evet cevaz vermiştir. Adak çünkü İslamiyet'ten önce olan bir şeydir. İslamiyet geldi bunu ikrar etti ama teşvik etmedi. Haram kılmadı içki gibi ama ne yaptı? Teşvik etmedi bunu. Hatta Resulullah dedi adak tutmayın şey babından dedi. E, haram babından değil kerahiyet babından. Adak tutmayın dedi. Çünkü adak dedi. Ennezru la ye'ti bi khayr. Adak her getirmez Siz Tutmayın adakı ama oldu Söz vermeyin ama şükredin Oldu şükredin Kesin kurbanınızı Olmasa da şükredin yeter yani Siz niye? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İlletini bel belirtiyor Adak niye her getirmez Çünkü diyor sen Allah'ın Ferz kılmadığı senin üzerine Sen kendi üzerine ferz kıldın Yani şimdi sen Allah-u Teala ile bir söz veriyorsun Düşünüyorlar bir bir iş olsa bir iş yaparım. E Bir de e, bu suu edep'tir. Allahu Teala'ya karşı bu suu edep'tir. Güzel bir terbiye değil, edep değil, edepten değil. Rasulullah Allahu Teala'ya karşı ne diyoruz? Sanki sen, sen şart koşuyorsun. Sanki karşında bir mahluk var. Bu Rab alemindir. Şart koşulmaz. Bundan sadece ricayden istenilir Allahu Teala'dan. Şart koşamazsın. Onun için şefaat cahlan caiz değil. Haramdır, bid'attir. Ama çifre götürmez insanı. Nedir cahden? Mesela ya Allah, Resulullah'ın ücret hürmetine beni affet. Bu insan arasında olur, kullar arasında olur. Ama Allah'tan kul arasında olmaz. Çünkü bu törpül var işin içinde. Ya e, Allahu u Teala'ya haşa kefe diyorsun. Muhammed'in, sevgili kulun hatrı için. Yani bunu törpül getiririm sana. Olmaz bu. Caiz değil. Bunu Resulullah yapmadı. Biz de yapmamız lazım. Sen gidebilirsin bir patrona bir müdüre törpül götürürsün işte filan beni gönderdi iş al beni filan olur bu insanlar arasında. Ama e, Allah'tan kul arasında olmaz. Adak da aynen öyledir. Sen şart koşuyorsun Allah-u Teala. Ya olmasa? Olmasa ben de isyan ederim. Olmaz. Onun için adak her yetirmez. Çünkü sen bir günde diyorsun Ya Rabbi olsa ben kurban çeseceğim. Yarın kurban çesme imkanın olmadı. Ki çok var böyle sorular geliyor bize. Onun için Resulullah la yentuku anul hava kendi nefsinden konuşmadığı için Allah'ın verdiği vahiyy ile konuştuğu için Allah da insanı yaratmış. Biliyor ne olur ne olmaz. On için soruyor. Diyor ki her getirmez. Çünkü sen bir gün imkanın var yarın imkanın yoktur. Kesemezsin. Ay bir kere çem çum yaparsın. Bunun altından nasıl kalkayım? Yok. Yapma. Adak yapma. Oldu. çes Şükür olsun. Elhamdülillah. Güzel bir şeydir. Olmasa olmamıştır. Bir şey de kaybetmemiş. Onun için arkadaşlar adaktan uzak durun Resulullah'ın vasiyetidir. Velhamdülillahi rabbil alamin.